küfrün bir gözü. Küf, Allah'ın nimetlerini görmezlikten gelerek nankörlük etme anlamında bir kelime. Bir hareke farkıyla kef herhangi bir şeyin üzerine örtüp gizleme manasına gelir ki, tohumun toprağın bağrında, tomurcuğunda yapraklar arasında saklanması bir kef olduğu gibi, onca delil şahit nimet İhsan gibi inanma ve sevme sahiplerine rağmen insanın bütün bunları görmezlikten gelerek Allah'ı inkârı ya da ona karşı alakasız kalması da hem bir küfür ve küfran hem de tam körlüktür. Din açısından küfür, başta Allah inancı olmak üzere iman esaslarının bütününü veyahut bir kısmını inkâr etmeye denir ki, temelde afaki, enfüsi şahitleri görmeme, her yandaki işaret ve işaretçilerden bir şey anlamama, hissetmeme gibi bir körlük, bir sağırlık, bir kalpsizlik ya da değişik sebeplerle bir inat, bir tuğyan ve bir temerrüdün mevcudiyeti demektir. Sebep ne olursa olsun, gönlünde küfür tohumu bulunan biri bu hissini, düşünceleri, sözleri ya da tavırlarıyla açığa vurunca, kendini belli etmiş olur. Burada küfrün temel esprisine ters bir açığa vurma söz konusu olsa da nefsül emirdeki hakikatin örtas edilip hilafı vaki'in ilan edilmesi açısından yine de bir gizleme, bir saklama ve bir setretme varsayılır ki isterseniz siz buna hakikati gizleyip onun hilafını ilan etme de diyebilirsiniz. İman İnanılması gerekli olan şeylere tam bir bölünmezlik içinde inanıp, iz anda bulunmanın ünvanıdır. Küfür ise, bunlardan herhangi birini kabul etmemenin adıdır. İman, bütün inanç esaslarının eksiksiz kabul edilmesinden ibaret bir fenomen olmasına karşılık küfür, bunlardan tek birinin olsun inkar edilmesiyle gerçekleşebilen bir hadisedir. Bu itibarladır ki, imanla küfür sadece birbirine zıt değil... Aynı zamanda birbirinin tersidirler. Dolayısıyla de bunlar için hiçbir zaman bir ortak nokta ve orta çizgi söz konusu olamaz. Evet, el menzületi beynel menzile Kur'an mantığına ters, mesnetsiz bir iddiadır. Bir insan ya kafirdir, ya da mümin. Günah insanı imandan çıkarmadığı gibi bazı cürüm ve cinayetler de haktan uzaklaşmaya birer vesile teşkil etseler de katiyen küfe yılmazlar. İman, insanı değerler üstü değerlere yükselten fevkalade önemli ve hayati bir intisabın ünbanı; küfürse, onun zıttı ve tersi olarak içine düşen talihsizi değersizliğe mahkum eden ve onun ufkunu karartan Korkunç bir olumsuzluğun adıdır. İman, en baş döndürücü ifaların bile ona nispeten kuyuya düştüğü semavi bir yükseklik ve zirve, küfürse en derin kuyuların bile onun yanında kubbeleştiği ürperten bir şukur ve göçüktür. Yakasını ona kaptıran bir talihsiz, ömür boyu hep bir uçurumun kenarında bulunuyor gibi sürekli ürperir, titrer. Vicdanındaki boşluğu bir gayya, bir cehennem gibi duyar ve ölümü de her zaman ebedi bir yıkılıp gitmek şeklinde hisseder. Tabii ötede de burada duyup hissettiklerinin tecessümüyle karşılaşır ve bir lanetlik gibi gezdiği hemen her yerde lanet sanaklarına maruz kalır. İnkarlar ve hayatlarını inkarla noktalayanlar var ya, işte ötede Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetleri üzerlerine olanlar onlardır. Gerçeğini gözleriyle görür ve çırpınır durur bir boşluk içinde. Ne tutunacak bir dal bulabilir ne de şefkatle kendine uzanan bir el. Vurunur, dövünür bir çaresizlikle ve çığlık çığlıktır sürekli ama artık hiçbir şeyin fayda vermeyeceği de açıktır. İnkar edip küfre düşenlerin ne mallarının ne de evlatlığın o gün Allah'ın vereceği cesdayı savma adına hiçbir yararı olamaz, olmayacaktır. Aslında küfürle karartılmış bir ömrün ya da çiçeği, meyvesi dökülmüş bir hayatın bu dünyada cezası, vicdan azabı, sürekli boşluk ve tasa, Ötede de bütün bu menfi mülahazaların tecessümünden ibaret olan pek çok hasret ve hicran boğutlarıyla cinem ateşidir. Evet, küfürle geçen bir hayatın içinde muvakkat bir zevk ve lezzete bedel her zaman dünyalar kadar elem, keder, hasret ve hicran mevcuttur. Bir yerde Bediüzzaman Hazerinin de belirttiği gibi, bütün varlığa halife olabilme payesiyle şereflendirilmiş bulunan insan, hayattan lezzet alma noktasında arıdan, sinekten daha aşağı ve örümcekten daha iktidarsızdır. Onun bütün kıymet ve değeri, Allah'a imanında ve ona intisabındadır. Ama ne acıdır ki, küfürle bütün bu güç, kuvvet, zenginlik ve öteden amzet olacağımız her şeyi kaybeden bir halisizin nazarında, geçmiş ve gelecekle beraber işte bu iman bir masal sayılmakta ve ebedi mutlulukta bir aldatmaca kabul edilmektedir. Aslında böyle inanıp, böyle düşündüğü için çok defa onun hep yokluk hafakanlarıyla kıvranıp durması ve şu vahşetgâha geldim ama bin pişmanım, ...diyip inlemesi kaçınılmazdır. Ne var ki o... ...kimi zaman malayani şeylerle... ...kendini avutmaya çalışır... ...kimi zaman çare der... ...lehviyata sığınır... ...ve hayat meyat realitelerine karşı... ...ömrünü hep körler... ...saharlar gibi geçirir. Ama nafile... ...her zaman çevresinde... ...kafile kafile arkasından... ...göçüp gidenlere muttali oldukça... Ufkuna sürekli matemler yağar. Canlı cansız her şey ona yetimler gibi görünür. Her tarafta yokluğun hırıltılarıyla ürperir. Ve hele bir de ruhundaki öldüren bu boşluklara, Kalben alakadar olduğu kimselerin hasretleri, Hicranları da inzimam edecek olursa, işte o zaman bütün bütün kamburlaşır, İki büklüm olur ve kendini kahreden öyle bir yalnızlığa salar ki, bir daha da ya geriye döner ya da dönemez. Evet, yol olarak inançsızlığı seçmiş bir talihsizin nazarında, yaşamak, iç içe hasret, hicran ve kurbet, ölümde ürperten bir yolculuktur. Her zaman, beklenmedik bir sürü hadisenin sürpriz tehditleriyle karşılaşma durumundaki böyle bir bahtsızın her adımda ayrı bir irkilme duyacağı ve sürekli ürperip duracağı açıktır. Aslında bütün bunlar, bir inançsızın küfürle kirlenmiş dünya hayatından sadece birkaç satır. Onun adına öbür alemi düşününce dillerimiz tutulur, başlarımız döner ve kendimizi bir dehşet murakabesi içinde buluruz. Evet, böyle biri için öbür alem, ...buram buram hicap ve pişmanlık terlerinin döküldüğü meşhul bir an, haşiyetle herkesin ürperdiği müthiş bir arasat... ...solukları kesen bir sorgulama arenası... ...geçilmesi çetinlerden çetin bir köprü... ...ve aşılması zorlardan zor öyle bir akabedir ki... ...bunlardan her birisi tek başına insanı çıldırtıcılar hadise sayılabilir. Evet, eğer bir insan kalbini küfürle kirletmiş... Düşüncelerini hevesata bağlamış, insani melekelerini de nefsinin yedeğine vermişse, O, göklerin üveyki olmaya namzetken, Kolunu kanadını kırmış, Yerlerde sürün sürün bir sürüngen haline gelmiş, Ciğeri kan içinde bir talihsizdir. Bütün hayatını genneme çevirmiş böyle birinin, ''Hürüm, serazadım, kendi hayatımı yaşıyorum.'' ...gibi tesellilerinin ...realite planında... ...hiçbir şey ifade etmeyeceği açıktır. Farkında olsun olmasın... ...o, şeytanın... ...azat kabul etmez kölesi haline gelmiş... ...ve narı... ...nur zannetme... ...yakını uzak sanmakta... ...kısayı uzun görmekte... ...ve gelip geçici şeylerin ötesinde de... ...hiçbir şeyi sezememektedir. Her şeyi maddeye bağlayan... ...maddeyi de yenilmez... Değişmez bir güç kabul edip, yüce yaratıcı ve onun sonsuz ilim, irade ve kudretini görmezlikten gelen böyle biri, hayatını da tabiatın dar kuralları içinde yorumladığından, kendi ilmi, iradesi ve inkişaf kabiliyetleri adına genişi daraltmış, nihayeti olmayanı sınırlandırmış ve her şeyi bugün ve bugünün şartlarından ibaret olan dar bir alana sıkıştırmak suretiyle, geçmiş, geleceksiz bir hayatın boynu tasmalı, Aya prangalı kölesi haline gelmiştir. Böyle birinin temkinsiz, dikkatsiz, dünsüz, bugünsüz, muvakkat bir hayatın hayhuyu içinde ömrünü nurlardaki beyan çerçevesinde israf edeceği ve meyhanelerle, kumarhanelerle, hapishanelerle hayat ufkunu karartacağı açıktır. Ne acıdır ki, netice itibariyle cennetlere namzet bir mahiyette yaratılan bu insan, onca istidar, kabiliyet ve donanımına rağmen cehenneme ehil hale gelmekte, göz göre göre Allah'a götüren şehrahtan çıkarak, şeytani mülahazaların patikalarında sürüm sürüm olmakta, elindeki kevser dolu kadehleri müskirat kaseleriyle değiştirmekte, ...diriler arasında ölüler gibi yaşamakta... ...ve ömrünü cismani iştihaların gayyasında... ...körler ve sağırlar gibi geçirmektedir. Tamamen bir şeytan yolu olan küfür çıkması... ...ırmak başında insanı susuzluktan öldüren... ...bahar mevsiminde ruhları hazan tasasına boğan... ...gündüzün rengini karartıp geceleri kabre çeviren... ...öyle ifritten bir yoldur ki... O yolun abı hayatı hicran ve gözyaşı, neticesi hasret ve nedamet umması, vaad ettiği de bir serap ve öldüren bir azaptır. Hayatlarını küfre bağlamış olanların hali, ıssız çölde serabı su zanneden susamış birinin haline benzer ki, gelip ona ulaştığını sandığında orada su namına hiçbir şey bulamaz, Bulamayacaktır. Bulamama bir yana, sürekli olarak hiç de arzu etmediği şeylerle karşılaşacak, hicranla kıvranıp duracak ve nedamet duygularıyla yutkunarak, Ya Rab! diyecek. Ne olur beni dünyaya geriye gönder de, zayi ettiğim ömrümü telafi yolunda iyi işler işleyeyim. Bu hicranlı talebe verilen cevap, ...fevkalade müzgittir. Hayır, hayır. Bu onun söyleyip durduğu... ...bir kısım lakırtıdan başka bir şey değildir. Bundan sonra artık o... ...zülal yerine zakkum yudumlayacak. Yandım dedikçe... ...hasret ve hicranları daha bir artacak. Serinleme bekliği her yerde ocaklar gibi yanacak. Ve işte her şeyini kaybettiği böyle bir noktada nerede nasıl yanlış yaptığını anlayacak ama ve enna lehu zikra fehvasınca böyle bir anlamada pek bir işe yaramayacaktır